Merhabalar, ben Ayşe Çavdar. Ben İşter Gözaydın. Bir Yasaların Ruhu programından daha Açık Radyo'yla evinize konuk olduk. Eğlenceli bir e, program yapacağımızı zannediyorum. E, ben yeni bir tane e, şey keşfettim. Türk Dil Kurumu'na önermek istiyorum. E, kelime e, geliştirdim, İşter. Eğlenmek. Eğlenirken. Eylem yapmak ya da eylem yaparken <gülüyor> eğlenmek anlamına geliyor. Son günlerde hepimiz eylem halindeyiz. Ee, ve aynı zamanda çok eğleniyoruz. Hani bu sürecin e, sözlüklere geçmesi gerektiğini <gülüyor> düşünüyorum. O yüzden. Efendim konumuz bugün sivil itaatsizlik. Ee, dünya tarihi boyunca e, adalet talebinin e, en gelişkin formlarından bir tanesi olarak... Ee, Devletlere, kurumlara, hukukun resmi e, kanallarına e, pusulayı çok rahat şaşırtabilmiş, toplumunsa e, kendi pusulasını e, bulabildiği e, siyasi manifestasyonlardan bir tanesi. Evet, İş, aslında hı. belki de bir anlamda hukukun ve ee, ...imkanların bittiği yerde uygulanan bir e, hukuki eylem türü. <gülüyor> <gülüyor> İşler bugün bize e, onu anlatacak. Yani Sağfurullah, <gülüyor> beraberce yani, sohbetini yapacağız. Ben çekirge rolündeyim bugün. Sivil itaçsizlik e, na, na, nasıl bir şey, e, ne anlama geliyor, nerelerde nasıl kullanılıyor ve mevcut e, hukuk mimarisi içerisinde devletin Türkiye Cumhuriyeti devletinin nasıl bir karşılığı var diye bakacağız bugün. Ama buna bakmadan önce benim sormak istediğim bir iki soru var. Hı hı. Yani sivil itaatsizliğin Öncesiyle ilgili bir hı hı, iki tane hı, soru hı. var Bunlardan bir tanesi Hukukla şiddet arasındaki ilişki Biz çünkü Gezi Parkı sürecinde Ve sonrasında sürekli Devletle e, Protestocular Eylemciler arasında Şiddete ilişkin bir retorik Karşılaşma da izledik Çok problemli bir alandan bahsediyorsun Aslında hı hı. yani hani Gayet veberyen bir tanımla Bakacak olursak e, Şiddet Dett kullanma tekeline sahip olan kurum modern yapılarda devlet. Ee, ama bir yandan da e, yani e, devletin bu e, tekelinin aslında bütün mesele... Keyfi bir şekilde kullanılmasının engellenmesi bu da yine hukuk aracılığıyla yapılan bir şey. Yani e, modern devletlerde şiddetin kullanılmasının engellenme e, sürecini yönetecek olan yapı hukuk. Evet. Tarafları düşünecek olursak devlet ve karşısında o şekilde örgütlenmemiş tarafları düşündüğümüzde hı hı. devletin üstünlüğünü kabul etmemek mümkün değil. Ee, yani zaten iktidar yapısını korumasıyla devletin mümkün olan bir durum bu. Arantin'de, Anarantin'de bu konuda ki saptamaları tabii ki son derece yol gösterici ama. Ee, ...öyle bir nokta gelebiliyor ki... ...yani halkın... itaatten kaçındığı bir durumda... ...iktidar itaati sağlamak için... E, ...fiziki kuvvete... ...şiddete... E, ...başvuruyor... Hı hı. E, ...dolayısıyla... ...yani bir anlamda iktidar kaybıyla... E, ...şiddetin... E, ...bunun yerine ikame edilmesi... ...çok e, rastlanan bir durum... Hı hı. E, ...bu... O, ...durumda... ...sivil itaatsizlik... Barışçıl bir e, politik ifade olarak yani iktidarı e, şiddetin kullanılmadığı bir e, biçimde e, bir davet Hı -hı. çıkartan bir e, eylem e, yöntemi. Yine oradan önce, oraya Hı -hı. gelmeden önce bir tek şey daha sorabilir miyim? Tabii. Bu itaat kavramı bana biraz şey geliyor hani itici bir Kavram. İtaat hukuk. olarak düşünecek olursan ha. çok haklısın aslında hukuk o, yani e, bir anlamda e, eğer... Bu çok uzun bir tartışması var ama hani e, toplumsal sözleşme e, kuramları ne kadar kabul edilir tartışmalı ama bir anlamda e, devleti modern devletin kurucu üyesi olarak en azından Anglo-Amerikan devletin de kurucu üyesi olarak düşünecek olursak e, bir anlamda hukukun düzenlediği alanlarda e, bu e, irade yani kendi iradesiyle bunu uymayı bir anlamda kabul eden e, bir durum. E, Vatandaş kitlesinden bahsetmiş oluyoruz. Dolayısıyla, yani itaat dediğimiz burada e, tabii ki e, kayıtsız şartsız bir itaat veya bir e, e, tabi olma teba durumu Hı -hı. değil. Burada bir karşılıklı irade ve karşılıklı e, kabul var. Hı -hı. E, dolayısıyla hani John Locke'ın bu e, siyaset felsefesi tarihinde e, ancak e, kabulle iktidarın yürütülebileceği bir devletin ancak e, kabulle e, iktidar olabileceği yani şeyin e, yönetimin iktidar olabileceği anlayışı da zaten buradan kaynaklanan bir şey. Dolayısıyla ha burada başka bir önemli bir şey var aslında hani itaat derken dediğim gibi yani bir teba anlamındaki itaatten bahsetmiyoruz çünkü hukuk e, tamam e, siyasal toplumsal düzenlemeler için kullanılan e, bir araç ama tek başına bu yeterli değil aynı zamanda da e, bir ideal var adalet ideali hı hı. var dolayısıyla yani daha üstün bir amaca e, yönelmesi beklenen bir yapı hukuk e, e, işte sivil itaatisli hukukun kamu düzenini koruma e, işleviyle adaleti sağlama işlevinin bir anlamda sınırlarının belirsiz hale geldiği, bu iki işlevin karşı karşıya geldiği yerde hı hı. E, ortaya çıkan bir çözüm aracı. Anladım. Ee, benim merak ettiğim başka bir konuda buna ilişkin, e, itaat ettirmek üzere şiddetin ne kadar kullanılıp kullanamayacağım. Şimdi az önce çok güzel bir tabir kullandın, meşruiyet dedim. Hı hı hı. Çünkü bütün bu hukuk kuralları vesaire falan, meşruiyetleri devletin kendisi meşruiyetlerini Adalet talebine bir cevap verecekleri varsayımından alıyorlar. Yoksa devlet devlet olduğu için hı hı. bir yasada yasa olduğu için meşru falan kabul edilmiyor. Hani kamu vicdanı denilen şey devletin vicdanı değil. Esasında toplumun devletten beklentilerinin hı hı hı. E, ortaya Çıkardığı bir ne diyeyim yargı kademesi. Yani bu hı -hı, kurumsallaşmış hı -hı. bir yargı değil ama hani meşruiyet dediğimiz şey kamu vicdanında gerçekleşen hı -hı, bir şey. Hı -hı. Şimdi buradan bakınca ben sana e, bir hukukçu olarak e, şey soracağım. Gezi Parkı hikayesi başladığından hı -hı, bu yana hı -hı. ortaya çıkan şiddet hı -hı. ve... E, İtihat söylemi yani hı hı. işte kamu bilmem nesine zarar veriyorsunuz, polise itaat etmiyorsunuz vesaire falan gibi söylem. Nasıl bir meşruiyet şeysi çıkar, çerçevesi çıkartıyor mevcut Türkiye Cumhuriyeti devleti ya da Türk hükümeti hakkında ya da bu uygulamalar hakkında sence? Ee... Sen bir, bir, kendi vicdanında bunu nasıl gördün? Şimdi e, her şeyden önce burada bir takım kavramlar üzerinde yine durmamız lazım. Hı hı. E, buradaki en önemli kavramlardan bir tanesi direnme hakkı. Hı hı. E, direnme hakkı e, hukuk çerçevesinde çok önemli bir hak. En azından kavramsal, felsefi olarak hukukun algılanabilmesi için çok önemli bir hak. Çünkü... Bir yandan özgürlük bir yandan da insan onurunu üstün değerler olarak kabul eden. Hani hı hı. öyle her şeyin kayıtsızca sorumsuzca mübah görmeyen bir hukuk düşüncesinin özü. Hı hı. Dolayısıyla da eğer bir yapı içinde yurttaş yani şöyle söyleyeyim. Anayasal bir rejimi işletebilmek için yurttaş ancak... ...gerekli gördüğü ölçüde kendi davranışlarını demokratik otoriteye teslim ediyor. Yani burada da çok önemli bir kavram demokratik otorite. Ee, o bile kendi adalet anlayışını teslim etmesi anlamına gelmiyor. Yani eğer özgürlükler yok sayılıyorsa, eğer e, yasanın e, saydığı yani şey yaptığı... Çizdiği sınırlar hı hı, aşılıyorsa, aşılıyorsa e, zulmeden bir iktidar varsa itaat e, yükümlülüğü çok soru işaretine ulaşan bir şey. Tabi bunun karşısı e, dediğim gibi e, yani bu sivil itaatsizlik dediğimiz kavramı üreten bir e, süreç. Ha e, şimdi e, sivil itaatsizlik lin bizim hukukta bir tanımını Halit Dinökçezis yapmıştı. Bu konuda en detaylı en ayrıntılı çalışmalardan birini yapan bir akademisyen hı hı. dostumdur. Çok uzun senelerdir görmemiş olmama rağmen şöyle bir şeydi. Onun yaptığı tanım tam kelimeleri hatırlayamayacağım ama yani hukuk eee devleti e, idesinin içerdiği bir saniye şuralarda notlarımda da olacak ona bakayım ha tamam hukuk devleti idesinin içerdiği üstün değerler uğruna kamuya açık ve yasaya aykırı olarak gerçekleştirilen bu sırada üçüncü kişilerin daha üstün bir hakkını çiğnemeyen barışçıl bir protesto edimi Hı -hı. Ee, bunu tabi unsurlar bakımından e, şey yapabiliriz e, değerlendirebiliriz Aynen. her şeyden önce bir yasa dışılık var söz konusu Hı -hı. yani e, anayasal düzeninin temel ilkelerine toplumsal sözleşmeye esasdan bir itiraz yok burada ama ama yani e, ha, yasa e, tek tek haksızlıklara karşı e, bir şey var bir hı hı. E, baş kaldırış bir anlamda var e, Dolayısıyla e, bir yasadışılık burada bir unsur olarak ortaya çıkıyor İkincisi alenilik var tabi e, o şey eyleme katılanlar tabi kendilerini gizlemiyorlar eylem kolayca kamuoyunca algılanabilir bir Durumda. Zaten görünür e, kendilerini görünürleştirerek hı hı, başka hı, bir hı. sorunu görünür kılmaya çalışıyorlar. Çok doğru. <gülüyor> ve burada tabii bir üçüncü ve Siyasal hukuki sorumluluğunda üstlenilmesi yani e, bu si e, sivil itaatsizlik eylemcisi eylemini kamuoyunun gözleri önünde bir kere gerçekleştiriyor. Dolayısıyla politik sorumluluğu üstlendiğini gösteriyor. Hı hı. Hı hı. Ee, hukuki hukuki sorumluluk. sorumluluk konusunda daha tartışmalı bir şey. Kimi kuramcılar diyorlar ki e, yani e, buradaki yani bir şekilde bir göze almaktır. Dolayısıyla bu üstlenmekte e, söz konusudur. Ee, orada çeşitli far farklı görüşler var. Onun çok fazla hani ayrıntısına şimdi girmeyeyim ama e, gerekirse e, Hı -hı. Da, daha konuşabiliriz. Tabii çok önemli bir şey şiddetsizlik var burada. Hı -hı. Ee, bir de e, ortak adalet anlayışına yani e, kamu vicdanına yönelik bir Hı -hı. çağrı var. Hı hı. Bu son derece önemli bir şey. Yani hukukun en büyük liberal anlayışın büyük kuramcılarından John Rawls'a göre yani e, bu en önemli şeylerden e, niteliklerden bir tanesi e, şey bakımından e, sivil itaatsizlik bakımından ha e, bir de e, son bir unsur daha belki koyabilirim e, eylem hani, ciddi haksızlıklara karşı yapılıyor ve haksızlıkla makul bir ilişki İçerisinde hı hı. dolayısıyla e, yani, yani parkın e, AVM'ye ya da saraya ya da işte kışlaya ya da işte müzeye dönüştürülmesine e, karşın gidip orayı bir yerleşke işgal kelimesinden hı. hoşlanmıyorum. Hı hı. Ya, çünkü kamunun malını kamu nasıl işgal hı edebilir hı hı. kamu hı hı. hani bilsek eğer bir kamu yerleşkesine dönüştürmek e, gezi bir sivil itaatsizlik eylemi olarak düşünülebilir. Tabii tabii kesinlikle. Yani. Park değil, kesinlikle park. her türlü unsuruyla burada bir sivilizatsızlık örneği e, mevcut. Hı hı. Dünyada çok örnekleri var. E, Türkiye'de is, yani tabii ki hiç yok denilemez ama istisnaydı. Bu son derece önemli. Yani Türkiye siyasal tarihinde e, çok önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Minicik bir müzik arası verelim. John Lennon'dan dinliyoruz. Imagine. No possession Merhabalar tekrar Ayşe Çavdar ben. İşler Gözaydın. Ee, yasaların Ruhu Açık Radyo'da devam ediyor. Biz sivil itaatsizliği. ...konuşuyoruz. John Lennon'dan Imagine'ı dinledik... ...bu şarkıyı kesmedik... ...dikkatinizi çekiyorum. Hakikaten galiba program tarihimizde... ...bir ilk bütün şarkılarımızı... kesekese kese geldik bugüne kadar... ...bir Imagine derken kesemedik. Bu arada tahayyüller kesintiye... ...uğratılamıyor şekerim o yüzden olabilir. E, ve tahayyül demişken... E, ...Amerikalı... E, ...anarşik... E, ...Henry Thoreau... ...bir laf etmiş, demiş ki... ...en iyi hükümet en az hükmedendir. Şimdi sivil itaatsizliğe ...ve sivil itaçsizliğin yasal çerçevesine... ...bir de buradan bakabilir miyiz? Devlet ne kadar hükmedebilir... Tabii. Tabii bakabiliriz. Ne bakabiliriz. Hakikaten dediğin çok doğru. Yani sivil itaatsizliğin ciddi ölçülerin öncülerinden bir tanesi foro. Hmm. Ee, yani üstelik bütün şeylerinde de aşağı yukarı bu biraz önce bahsettiğim politik hukuki sorumluluğun üstlenilmesi üzerinden de çok ilginç bir şey kuram üretiyor. Eee yani e, habir diğeri de onu da hatırlatmak lazım tabii Gandhi. Gandhi hmm. de bu çerçevede yine aynı anlayış çerçevesinde son derece önemli bir isim. E, ama senin soruna tekrar gelecek olursak, şimdi. Ben başka bir açısından almak istiyorum. Haklar e, yine çerçevesinden almak istiyorum ama bu defa direnme hakkı gibi daha e, hukukun e, üstün e, anlayışlarına yönelen bir e, şeyden çok değerden çok çok daha temel insan haklarından bahsetmek istiyorum. Toplantı ve gösteri özgürlüğü. Şimdi e, toplantı ve gösteri özgürlüğü e, çok önemli ve bu ifade özgürlüğünün. ...le beraber ele alınması gereken... ...bir durum. Neden? Çünkü... E, ...aslında... E, ...yani devlet pozisyondan... ...bakacak olursanız... E, Açıklanan görüşlere karşı olanları hele ki bu devletse çok rahat e, karşısına alabilecek bir tavırdan bahsediyoruz ama zaten amacı bu. Yani hı hı, e, mutlaka ve mutlaka kendi e, şeyinde, kendi çizgisinde olan bir şeyi ifade için kimse toplantı özgürlüğünü kullanmaz. Gösteri özgürlüğünü kullanmaz. Şimdi pardon hı hı. sözünü keseceğim ama bir şeye e, hemen söylemem gerekiyor. Yani e, göstericilerin Şurada hı hı. çok önemli bir şey var. Göstericilerin şiddet eylemlerine başvurmadıkları sürece ilgili makamların hoşgörü göstermeleri bir kere şart. Hoşgörü yani, değil, yani izin de yani, ta, değil yani bir izinle söz konusu değil. Müdahale demek. Müdahale yani hı. buna kabullenmeleri şart. Bu anlamda söylüyorum. Evet. Yani toplan aksi takdirde hakkın özü ortadan kalkmış. Burada neyi kastediyorum? Çok haklısın bunu söylemekte. Yani itiraz etmekte veya hı hı. bir anda heyecan göstermekte <gülüyor> çünkü e, şey de e, bu yaptığı toplantılar, gezi eylemlerinden sonra Recep Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı toplantılardan ikincisinde İstanbul toplantısında sürekli olarak ifade ettiği bir şey vardı. İstedikleri yerde toplantı yapmak istiyorlar. Bunun imkanı var mı diye. Var tabii ki. Yani her şeyden önce... Venedik Komisyonu'nun bu konuda vermiş olduğu bir karar var. Toplantı özgürlüğüne ilişkin bir raporu var. 2012 tarihinde, 25 Haziran 2012 tarihinde bir rapor açıklamış durumda. Egemen olan, toplantı özgürlüğüne egemen olan ilkeleri belirtiyor Venedik Komisyonu. Ve raporda şu hususlara yer veriliyor. Deniliyor ki, toplantının yapılacağı yer... Hı -hı. Toplantı özgürlüğünün en önemli unsurlarından biridir. Toplantı hakkının özü toplantıyı örgütleyenlerin toplantı yerini de kararlaştırmalarını içerir. Hı -hı. Toplantının amacı çoğunlukla belirli bir yerle sıkı sıkıya bağlıdır. Bu durumlarda toplantı özgürlüğü amaçlanan yerde toplantı yapma özgürlüğünü de kapsar. Dolayısıyla Hı -hı. yok öyle şey herkes istediği yerde istediğini yapamak... Yani bu şey, e, özgürlüklerin e, özünü hiçbir şekilde algılayamayan bir e, zihniyetin ifadesi. E, oysa ha, ayrıca e, yani... E, ...şeyin bildirimde bulunulması hı. vesaire de ayrıca çok e, problemli hı. alanlar. Mesela e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı vardı 2006 yılında Oya Ataman kararı. E, göstericiler e, Sultanahmet Parkı'nda bir e, gösteri yapıyorlar e, şeyi bir bildirim formalitesini gerçekleştirmeden. E, po Polis de gösteriyi kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle dağıtıyor... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi polisi müdahalesinin e, toplantı ve gösteri özgürlüğünün ihlali olduğu sonucuna varmıştı. Ve demişti ki e, göstericiler şiddet eylemlerinde işte demin söylediğim başvurmadıkları sürece ilgili makamların e, bunu kabullenmesi, öz, hoşgörü göstermesi gerekir. Aksi takdirde yani tolera etmesi gerekir. Aksi takdirde toplantı hakkının e, özü ortadan kalkmış olur. Kötü. E, Kaldı ki bunun kamuya açık tüm yerlerde yapılma imkanı var. Yine raporda, bir şey bu biraz önce bahsettiğim raporda ee, yer alanlardan biri. Ha, e, bir son bir şey hı. daha söyleyip susayım. Hı hı. Ee, bir toplantının rahatsızlık ya da güçlüklere yol açma olasılığı toplantının yasaklanması için hiçbir zaman haklı bir gerekçe olamaz. Peki. Şimdiye kadar sivil itensizlik e, hallerinden bahsettik. Hı hı. Biz e, sivil bahsettiğimiz hı hı. sivil itaatsizlik hallerinin yanına başka bir daha doğrusu başka iki toplantı eklendi o esnada hı hı hı. biri Ankara'da Sincan'da hı hı. diğeri Kazlıçeşme'de hı hı. belirtilen yerde devletin imkanlarının kullanılması hı hı. halinde ee, yani işte Taksim'e çıkışlar engellenirken hı hı. oralara çıkışların devlet eliyle kolaylaştırıldığı koşullar altında İki, eylem daha yapıldı. Hı -hı. Şimdi devlete karşı sivil itaatsizlik eylemi yapılabilir. Az önce sen Hı -hı. ilginç bir şey söyledin. Yani hani e, ita eğer iktidarın yanındaysanız zaten Hı -hı. bunu bir eylemle belirtmeniz gerekmez. E, Kazlıçeşme ve Sincan'daki eylemlere sivil itaat eylemi mi diyeceğiz o zaman? <gülüyor> <gülüyor> bu çerçeve içinde evet yani öyle bir bu, ifade yani neyi protesto neyi protesto ediyorduk ki çünkü yani hani iktidarda olan bir düşünce zaten e, kendi düşüncelerini sürekli uygulayan sürekli hayata geçiren e, bir iktidar hı hı. bir hükümet mekanizmasının kendisine olan desteği ortaya koymak hı hı, için hı, e, hı. düzenlediği toplantılardı bunlar. Eğer hı hı. bizimkiler sivil itaatsizlik eylemleri ise hı hı, Gezi Parkı'nda yapılanlar hı. Ankara'da hı hı. Kennedy caddesinde Kulu Park'ta yapılanlar Eskişehir'de Es Park'ın önünde yapılanlar eğer sivil itaatsizlik e eylemi ise, Hı -hı. o zaman biz onlara sivil itaat eylemi <gülüyor> var mı böyle bir şey? Hayır yani şeyde <gülüyor> literatürde öyle bir şey yok. E ama gel şu şeyi bir <gülüyor> dayanamıyorum yani e hukukiyi e bel belirtmeden yani hukuk ki problemleri belirtmeden dayanamayacağım. Şimdi Gezi Parkı'nda hakikaten özellikle de 1 Haziran 15 Haziran'da bir Haziran ve 15 Haziran'da barışçı toplantılar yapılıyordu. Polis'in yaptığı buradaki sal yani Girişimler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin on birinci maddesindeki hı hı. toplantı ve gösteri özgürlüğünün gerçekten ihlali bu hı hı. polisince giriştiği eylemler. Çünkü bir kere her şeyden önce her koşul altında orantısız güç niteliğini taşıyor. Hı hı. E, kaldı, ki, kaldı ki bu kullanılan maddeler işte biber gazı, basınçlı su ilaçlı su, gaz kapsülü atıp e, orantısız güç kullanılması. Bunlar da sözleşmeni bahsettiğim sözleşmenin üçüncü maddesindeki kötü muamele e, yasağının ihlali gayet açık bir şekilde. Hı hı. E, polis can kaybına yol açtı. E, bu şekilde güç kullanmada yaşam hakkının ihlali yani ikinci hı hı. maddedeki yaşam hakkının ihlali. E, eğer hükümet yani daha doğrusu idare e, bu e, Şeyi eylemi yapanlar yani orantısız güç kullanan polisler ve polise daha da önemlisi polise talimat verenler hakkında eğer yargı e, yoluna önüne çıkarmak amacıyla yani e, yükümlülük altındalar e, bu e, süreci başlatmanın, yürütmenin hı hı. bunu eğer e, yapmazlarsa bahsettiğim e, şeyler çerçevesinde sorumlular ayrıca. Evet. Demin söyledim bir daha tekrarlayacağım toplantıyı düzenleyenlerin toplantının yerini seçmeye hakları var bu bunun bir parçası hak, bu özgürlüğün bir parçası hani iktidarın kalkıp da ben neresini göstersem orada bilmem toplantını yapabilirsin istediğin yerde yapamazsın ifadelerini kullanması toplantı özgürlüğüne ilişkin bahsettiğim 11. maddenin çok açık bir ihlali. Ee... Ha, en son olarak da bu güvenlik güçlerinin e, göstericileri Taksim meydanına sokmamaları da yine e, ihlaller çerçevesinde. E, çünkü e, burada da e, yani engellenilen bir e, hak kullanma söz konusu oluyor. Evet gördüğünüz sivil neymiş da dünya aleme İstanbul gösterdi. Ee, galiba Türkiye Cumhuriyeti Devleti de nihayet bu kavramla layıkıyla tanıştı. Görelim bakalım Mevlam neyler neylerse güzel eyler diyerek bu haftaki yasaların ruhunda bitiriyoruz. İyi haftalar efendim. Haftaya görüşmek üzere.